bu memleketin halkını ve evladını Allah'a şükreden insanlar olarak yetişsinler diye 48 senedir kürsüdeyim evet. ve inşallah ati İslam'ındır muhterem Müslümanlar yarım dünya koca üstad Bediüzzaman Bediüzzaman Kırtlağını koparırcasına feryat etmiştir. 50 yıllık mücadele hayatında. Müstakbel İslam'ındır, gelecekte en dursa da Kur'an'ın olacaktır diyor. Ben bu imanı bugüne kadar taşıdım, 70 yaşımda, 71 yaşındayım. Yarın için de böyle olacak diye bekliyorum Müslüman kardeşim, duyuyor musun? Ve azmi irademden en ufak bir şey kaybetmedim, ati İslam'ındır inşallah. Muhterem Müminler!